Çoçuk yılı aşıyorum sizler beni tanıyalı ve televizyona ilk çıktığım günden az sonra bizi birbirimize yaklaştıran radyo ve televizyonun kapıları bana kapatıldı. TRT Müzik Dairesi ve Denetim Kurulu şarkılarımı kötü, kalitesiz, yozlaşmış buluyor. Sizin müzik zevkinizi benim şerrimden korumak için yasaklıyorlar parçalarımı.